2. Vakıf sisteminin tarihine genel bakış Yunanistan'daki Müslümanlar ve Türkiye'deki gayrimüslimler tarih boyunca siyasi ve ideolojik nedenlerle sarsılan, değişken ve karşılıklı etkileşim halinde olan bir hukuki koruma altında yaşamıştır. Din, eğitim ve diğer alanlardaki kurumları Osmanlı İmparatorluğu'nun gayrimüslim milletlere tanıdığı özelliği andıran bir cemaat algısına dayanan farklı hukuk normlarına tabidir. Modern öncesi Osmanlı'daki millet ayrımlarının nihai ifadesi 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Balkanlarda kurulan ulus devletler olmuştur. İmparatorluktan ayrılan Hristiyan devletler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan sınırları içinde kalan Müslüman cemaatler için geçerli olacak kuramsal ve hukuki çerçeveyi oluştururken millet sisteminden yararlanmışlardır. Bu model Türkiye'de de benimsenmiş ve İmparatorluğu millet olarak tanıdığı gayrimüslim cemaatlerin Rum Ortodoks, Ermeniler ve Yahudiler yönetilmesinde kullanılmıştır. Gerek Yunanistan'da gerekse Türkiye'de ülkenin kuruluşundan bu yana devlet inşası ulus inşası ile el ele yürütülmüştür. Osmanlı hükümetlerinin Ermenilere, Rum Ortodokslara ve diğer gayrimüslüm azınlıkları uygulamış olduğu zulümler ve 1923 zorunlu nüfus mübadelesi yüzünden 1920'lerin başlarında Yunanistan'daki Müslüman azınlıkların ve Türkiye'deki gayrimüslüm azınlıkların nüfusları çok büyük ölçüde azalmış durumdaydı. Uluslararası toplum 1923 tarihli Lozan anlaşmasıyla ile her iki ülkeyi geride kalan Müslüman ve gayrimüslüman azınlıkları korumaya yönelik hukuki rejimler oluşturmayı zorlamıştır. Zulümlerden sağ çıkan ve Yunanistan ile kuruluş sürecindeki Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinden muaf tutulan Müslüman ve gayrimüslim azınlıklar Lozan çerçevesinde özel koruma rejimlerine tabi kılınmıştır. Lozan Antlaşması'nda cemaat vakıflarına ve bu vakıfların taşınmaz varlıklarına ilişkin açık hükümler bulunmaktadır. Günümüzde Yunanistan ile Türkiye'de azınlıklara ve cemaatlere yönelik yasal korumanın vatandaşlığa dayanan bireysel haklarla bir arada var olması melez bir neomillet hukuki statüsü yaratmaktadır koruma alanları arasında taşımaz varlıkları yoluyla azınlıkların hayatta kalması ve devamladığı açısından hayati önem olan dini, hayır amaçlı, sosyal kurumların ve eğitim ve sağlık kurumlarının ayakta tutulmasını sağlayan ve bugün de aynı işleve sahip olan cemaat vakıfları çok önemli hale gelmiştir. Azınlık Vakfı Kurumu'nun kökleri Gerek Müslüman gerekse gayrimüslim cemaatlerin mülk edinmesinin tek yolunun padişahın bağışladığı arazilere vakıf kurmak olduğu Osmanlı hukukuna ve cemaat politikasına dayanmaktadır. Vakıf bu bağlamda bir kez belirli bir prosedür çerçevesinde vakfedildikten sonra Allah'ın mülkü haline gelen ve ilelebet sadece yardım amacıyla kullanılması gereken özel mülkler anlamına gelmektedir. İslam hukukunda vakıf hem bir yardım kurumu kurma fiili hem de bu kurumun kendisi anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı hukuku bir evrim sürecinden geçtikçe bu vakfın kurulmasını, yönetimini, müteveddilerinin statüsünü, dini amaçta kullanımının dönüştürülmesi olanağını, gelirlerinin nerelere tahsis edileceğini, kurucunun ailesinin konumunu ve benzeri düzenleyen hükümler geliştirmiştir. Vakıflar zamanla özellikle de 1839 tarihindeki tanzimat reformları yoluyla devletin denetimi ve gözetimi altına girmiştir.